çok esaslı bir konu ama çok enteresan bir şey var sonra ben aklıma geldi bir kendi çapımda küçük bir araştırma yapayım dedim yani Şamile üzerinden önce Kur'an-ı Kerim'de baktım tevhid diye bir kelime var mı? bildiğim kadarıyla yok ama yine ihtiyaten bakayım dedim özellikle tevhid türevleri değil tevhid kelimesinin yer aldığı bir kavram olarak yok hadislere baktım Yine çok küçük çaplı diyebileceğim bir taramaydı bu. Pek çıkmadı. Ehli tevhid diye Tirmiz'de geçen bir rivayet var. Böyle tevhid kelimesi, özelde tevhid. Vahhada yuvahhidu falan değil yani. Tevhid. Bizatihi bu kelimenin geçmiş olduğu bir hadise de pek rastlayamadım. Ama dediğim gibi bütün hadislere bakmış değilim. Şunun için söylüyorum bunu. Hani biz tevhid, tevhid, tevhid falan diyoruz ama... Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde öyle sık sık kullanılan bir kavram değil. Ama içeriği bütün Kur'an, bütün hadisler bize içerik olarak tevhidi anlatıyor. Yani zaman zaman söyleriz ya Kur'an'da özü var bizde sözü var. Kur'an bir şeyin özünü verir. Sözünü, sloganını efendim çok fazla dillendirmez. Biz ise özünden uzak yaşarız ama sözü dilimizden düşmez. Sloganlarını sağda solda pankart yaparız. Hatta birbirlerimizi tenkit ederken, dışlarken ederken de bunu çokça kullanırız. Böyle bir tevhid gençliği falan deriz. Biraz da motive etmek için. Evet, bu bir anekdottu. Tevhid, vahdet kökünden geliyor. Bir, birlik ve sözlük anlamı birlemek, teklemek. İstidahi manada Allah'ın tek olduğuna, eşi, benzeri, ortağı, muadili, rakibi, hasmı, muarızı olmadığına, onunla evrende egemenliği paylaşan, uluhiyeti yahut rububiyeti paylaşan herhangi bir varlık bulunmadığına kesin iman etmek, yürekten buna bağlanmaktır. Bu tabii sadece Cenabı Allah'ın bir oluşuna dair sadece bir bilgi değildir. Yani sadece bir zihinsel formasyon değil. Bu aynı zamanda bütün reflekslerimize kadar sirayet etmiş, bütün benliğimizi, tavırlarımızı, davranışlarımızı, hayat biçimimizi de tepeden tırnağa şekillendirmiş, şekillendirmesi gereken bir bilinç halidir. Ve sadece Allah'ın zatıyla sınırlı bir şey değildir. Bu bakımdan tevhidi Allah gibi ikinci biri yoktur. Allah gibi ikinci bir varlık yoktur. Allah tektir. Allah 2 üç yahut daha fazla değildir. İfadesi tevhidin bize bir boyutunu verir. Ama alt katlara ve katmanlara indiğiniz zaman ki özellikle bizim alimlerimiz kelam kitaplarında bunu da ele alırlar. İşte Allah'ın zatını birlemek, sıfatlarını birlemek, fiillerini birlemek şeklinde tevhidin diğer boyutlarını da bize açarlar. Allah'ın zatını birlemek demek iki anlama geliyor. Allah'ın zatı tektir. Tek demenin manası yani onun eşi benzeri yok, dengi yok. وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوَاً اَحَدْ ayet kelimesinde olduğu gibi ona denk yok. Herhangi bir şey, herhangi bir kimse yok ayetinde olduğu gibi. Keza Allah Azze ve Celle parçalardan teşekkül etmiş de değildir. Tek demek aynı zamanda parçalardan bileşerek meydana gelmiş olmadığını da gösterir. Ve la mutebaidin ve la mutecezzin şeklinde ifadeler. Kelam kitaplarımızda mesela nesefi de var. Evet daha çok İbni Teymiye ile Kavramlaşan ve özellikle de selefi çevrenin dillendirmiş olduğu tevhidi uluhiyet, tevhidi rububiyet, tevhidi esma ve sıfat şeklinde bir üçlü kategorilendirme var tevhide ait. Orada da tevhidi uluhiyet, ibadet tevhidi olarak kabul ediliyor. Yani kulluğu sadece Allah'a hasretmek, Allah'tan başka herhangi bir varlığa kulluk denebilecek bir bir davranışta, uygulamada, eylemde bulunmamak. Tevhid-i Rububiyet dedikleri de bütün evrenin tedbiri, mülkü, keza yaratılışının sadece Allah'a ait olduğuna inanmak. Yaratan, sahip olan, yöneten, yani alemi kevniyyatı sadece Allah'tır. Bu inanca sahip olmak. Tevhid-i Esma ve sıfattan kastettikleri şey de Allah'ın isim ve özelliklerine dair sahih bir bilinç sahibi olmak. Yani tatil ve temsil arası, orta yol tutturarak bir Allah inancı geliştirmek. Tatil dedikleri Allah'ın sıfatlarını yok sayan anlayış. Temsil dedikleri de Allah'ın sıfatlarını aşırı derecede somutlaştırma, müşahhaslaştırma, mücessemleştirme problemi yaşayan anlayıştır. Cehmiye diye tarihte bir mezhep vardı Cehmi ibn Safvan'ın öncülüğünde Allah'ın sıfatlarını inkar eden biri olarak tarihe geçmiştir. Allah'ın sıfatları dediğimizde ilmi, sem'i, basarı, kudreti, iradeti, halk vesaire Cenab-ı Allah'ın özellikle alemle temasını sağlayan hususiyetleri meziyetleri, vasıfları hani insan olarak kendi varlığımızdan pay biçelim bizim bir öz benliğimiz var bir de benliğimizi hayata fonksiyonel biçimde yansıtan meziyetlerimiz var görme, duyma keza koklama, tatma, dokunma bir tercihte bulunma, seçim yapma ileriyi öngörme, bilme kestirebilme Bir şeylere güç yetirebilme, kabiliyet, üstünden, üstesinden gelebilme, altından kalkabilme ve diğerleri bunların türevleri olan ve bizim hayatla, eşya ile temasımızı sayelerinde gerçekleştirmiş olduğumuz donanım diyelim biz buna. Bu donanımı biz kelamda teknik ifadesiyle Allah'ın sıfatları diye görüyoruz. Bunun inkarında bulunmuş böyle bir topluluk. Fazla kelami ayrımına da girmek istemiyorum. Nasıl bir inkârdır? Ne kasıtla bunu yapıyorlar? Altında daha çok şey var. Yani Allah'ı biz eğer bu tür vasıflarla anarsak onu yaratılmışlara benzetiriz. Bizde de bu vasıflar var. Bizde görüyoruz, biliyoruz. Bizim de bir irademiz, tercihimiz, seçimimiz var. Bizde de bir güç, kudret var. Bizde de bilme kabiliyeti var. Bizde de hayat var. Vesaire. E Allah'ta da bunlar var deyince sıradanlaştırırız falan. Herhalde saik ile endişesiyle yola çıkmış olmalılar ama e, böyle bir sakınma duygusu maalesef Kur'an'da onlarca, yüzlerce ayette ifadesini bulan Allah'ın kemal sıfatları dediğimiz o sıfatların da inkarı noktasına işi vardırabilmiş. Buna taatil deniyor. Yani Allah'ı bütün meziyetlerden soyup atıl vaziyete getirmek. Atıl. Bir Allah inancına sahip olmak. Bu sahih bir esma sıfat tasavvuru değildir. Tevhidi esma ve sıfat derken kasıtları bundan sakınmak. Bir de bunun tam karşı kutbu var. Bu tefritse yani esma sıfat konusunda Allah'a hak ettiğini vermemekse Tam karşı kutbunda da temsil var. O da Allah'a hak ettiği sıfatları hak etmediği bir takım arızalarla karıştırarak karman çorman biçimde, ölçüsüz biçimde vermek var. Tefrit hak ettiğinin altında vermek, ifrat hak ettiğinden çok çok fazlasını hatta hak etmediklerini de katıp karıştırarak Vermek, abartmak, ispat yönündeki abartmaya ifrat diyoruz. Nef yönündeki abartmaya da tefrit diyoruz. İkisi de tı ile geliyor. İfrat, tefrit şeklinde. O temsilci çevre de haşeviye diye de anılıyor. İşte kerramiye vardı tarihte. Biraz efendim zahipler e, grubuydu bunlar. Bu kerramiye... Mezhebi işte İmamları Muhammed bin Kerramı Sicistani. Bunlarda da Cenab-ı Allah cisimdir ama diğer cisimler gibi değildir tabii ki. Böyle bir iddia var. İşte özellikle rafizilerin önde gelenlerinden Hişam bin Hakem örneğinde olduğu gibi. Cenab-ı Allah'ı böyle cismi bir takım özelliklerle anma, tanıma ve tanıtma şeklinde bir arıza, bir başka arıza. Yani Allah bu sıfatlara sahiptir hem de daha da ötesi var. O raddeye varmışlar ki et, kemik, kan, deri, cilt vesaire Yani adeta insan biçimli bir tanrı, antropomorfist deniyor herhalde. İnsan biçimcil tanrı anlayışı geliştirilmiş. Biraz da Yahudi anlayışıyla dörtüşüyor. Tevrat'ta da buna benzer şeyler var. Allah'ın güreşliği falan, hatta yenildiği. Vesaire, güya İsrail'le yani Hz. Yakup'la. Evet, şimdi e, ama ayetlerdeki durum bu. Hadislerdeki durum bu. Kalıp ifadesiyle tevhidten biz orada söz edildiğine pek şahit olamıyoruz. Ama içeriye baktığımız zaman, evet bu söylenenleri üç aşağı beş yukarı doğrulayacak ifadeler yok mu? Var. Evet. Bunu teslim etmemiz gerekiyor. Gerek eşari kelamcıların dillendirmiş olduğu tevhidi zat, tevhidi sıfat, tevhidi ef'al. Yani Allah'ın zatını birlemek, sıfatlarını birlemek, fiillerini birlemek. Onu, onu da izah edeyim. Orada kalmıştık. Allah'ın sıfatlarını birlemek yahut tevhidi sıfat dedikleri eşari kelamcıların nedir? Allah'ın sıfatlarına muadil, ona denk. Sıfatlar başka kimsede yoktur. Yani Cenab-ı Allah'ta hayat sıfatı var. İrade sıfatı var. Kudret sıfatı var. Bizde de hayat var. Bizde de irade ve tercih sıfatı var. Keza bizde de kudret, güç var. Ama bizimkisi Allah'ın hayatına, ilmine, iradesine ve kudretine muadil değil. Ona denk değil. Cenab-ı Allah'ın sıfatlarına benzer, onun sıfatlarıyla ölçülü, boy ölçüşebilir ölçülerde Bir sıfat başka hiçbir varlıkta yoktur. Bu tevhid sıfat. Yani bu e, mutlaklıkta söz konusu vasıflar sadece Allah'ta vardır. Allah'tan başkasında yoktur. Hele bazı sıfatlar vardır ki onun bizde esamesi bile yoktur. Mesela vahdaniyet. Bizim kendi amen tüşahlerimizden e, bize Efendim intikal eden, dilimize yerleşen ifadesiyle. Vahdaniyet, muhalefetun lil havadis, kıyam bi nefsi Değil mi? Bunlar mesela altı sıfat diye görmüş olduğumuz kıdem, beka, vahdaniyet başta bir vücut var. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet, muhalefetülle havadis, kıyan bir nefsi. Nedir bunlar? Bunlar Cenab-ı Allah'ın işte kıdem başlangıcının olmaması. Allah Azze ve Celle'nin bir müddet yoktu sonradan var oldu denecek türden olmaması. Beka ne demek? Bir şeyden sonra, bir noktadan sonra yok olacak olması. Haşa. Yani Allah'ın ne varlığının bir başlangıcı vardır, ne de varlığının bir sonu vardır. Kıden, beka. Birbirlerinin efendim, ikizi sıfatlar ve kavramlardır. İşte vahtaniyet tektir. Hiçbir hususta eşi, benzeri, muadili, dengi yoktur. Muhalefetü'l-lil havadit. O yaratılmış, sonradan ortaya çıkmış. Hiçbir şeye benzemez. Onlarla mukayese edilmez, ölçülmez. Kıyam nefsihi de o kendi kendine kaimdir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Ne varlığı ne de herhangi bir vasfını, meziyetini icra ederken hiçbir şeye muhtaç değildir. Hiçbir şeyden yardım alarak, destek alarak bir iş görmez. Kaim binefsihi olduğu gibi yani kendi kendine kaim olduğu gibi Her şeyde kıyamını, varlığını, devamını ona borçludur, ona muhtaçtır. Bu da Allah'ın El-Keyyum isminin ifadesidir. Şimdi vücut var olması anlamında bu tabii ki bu zat-i sıfatlardan mıdır değil midir ya da zat-i sıfatlar dediğimiz şey bu mudur? Orası zaten ayrı bir konu. Bunlar hiç insanlarda yok. Ama bizde o subuti sıfatlar diye öğretilen 7 yahut 8 sıfat mezhep farklılığına göre değişen işte hayat, ilim, sema, basar, irade, kudret ve kelam sıfatları, maturidlerin eklediği tekvin sıfatı tamam. Bunlar bizde var ama bizde sınırlı. Bizde zamanla kazanılan birer özellik olarak var. Sonu var, başlangıcı var ve yer yer yetersiz kaldığı. Yer yer işe yaramadığı, sökmediği, para etmediği durumlar da olmakla beraber böyle etrafı acziyetle, etrafı çaresizlikle çevrili küçük küçük noktalar halinde bizde de ne var? İşte hayat sıfatı var. Başında yokluk sonunda yokluk. Bir doğum tarihim var, bir ölüm tarihim var. Zaman zaman böyle can boğaza gelip bir anda yahut kalp atışın biraz hızlandığında, her an ölümle burun buruna geldiğinde... Pamuk übniyle tutuyor adeta. Hemen kaybedebilirsin. Ve birçok faktöre bağlı. Yani hayatını idam ettirmen için şuna muhtaçsın, buna muhtaçsın. Oksijenden tut, gıda, besin ve elverişli hayat koşullarına kadar birçok şeye muhtaç. Vesaire. Bu hepsi için böyledir. Şimdi tevhidi efal dedikleri eşari kelamcıların, o da Allah'ın fiillerde teklenmesidir. Yani... Allah'ın nasıl zatı tekse, sıfat ve özellikleri tek, hiçbir şeyde eşi benzeri bulunmazsa, Allah'ın zatının ve sıfatının tezahürü olan, sonucu ve yansıması olan fiilleri de aynı şekilde eşsizdir, benzeri ve muadili dengi yoktur. Yani Allah'ın fiili olarak ihya, hayat vermek, imate, ölümü yaratmak, terzik mesela, rızık vermek, Mesela rahmet etmek, mesela gazap etmek, mesela zalimleri ansızın yakalamak, aks, batş. Bunlar hep Allah'ın fiilleridir. Ve buna benzer daha çok. Şimdi Cenab-ı Allah'ın fiilleri de bizim fiillerimize benzemez. Allah'ın ansızın yakalaması çok şiddetlidir. Ansızındır, beklenmedik biçimdedir. Allah'ın merhameti hiçbir kimsenin, bir annenin dahi merhameti ile mukayese edilmeyecek kadar eşsizdir, benzersizdir. Keza Allah'ın gazabı böyledir. Yani Allah'ın fiillerinde de aynı şekilde bir eşsizlik, bir benzersizlik ve denksizlik durumu söz konusudur. Özetle zatında, sıfatlarında ve fiillerinde Allah'ı bir tek eşsiz kabul etmek, böyle bilip böyle bellemek ve bu şuuru, bir bütün olarak Allah'la aramızdaki ilişkilere ve hatta insanlarla aramızdaki ilişkilere ve bütün bir hayata bu şekilde yansıtmak kamil manada. Selefilerin işte o geliştirmiş olduğu tevhid-i uluhiyet, tevhid-i rububiyet, tevhid-i esmada sıfat şeklindeki üçlü tasnif. Burada özellikle tevhid-i uluhiyet ve rububiyet ayrımına dair bazı itirazlar var, tartışmalar var. Yani uluhiyet Allah'ın Kulluğa layık oluşu, bu makamda Allah'ın tek oluşu, uluhiyetin ubudiyet yani bizim Allah'a ubudiyetimizle böyle örtüştürülen bir tarafı var, denkleştirilen bir tarafı var. Rububiyet de Allah'ın müdebbir oluşu, halik oluşu, malik oluşu, üç şey özellikle mülk, halk ve tedbir bu üç hususta Allah'ın tek oluşu, eşsiz benzersiz oluşu anlamında. Şimdi Rab kelimesinin böyle müdebbir, halik ve malik anlamında kullanılması, ilah kelimesinin de ma'bud, tapılan, ibadet edilen, boyun eğilen anlamında kullanılması, evet bir yere kadar anlaşılabilir ama zaman zaman böyle olmadığını da görüyoruz. Bu iki kelimenin birbirlerinin yerlerine kullanıldığını, zaman zaman Rab kelimesinin de aynı şekilde karşısında boyun eğilen, hükmüne inkiyat edilen, kendisine ibadet edilen, tapılan varlık anlamında kullanıldığını görüyoruz. Ve bu sadette, e, rububiyette de şirkin olabileceğini görüyoruz. Mesela, bir ayeti kerimede, أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ اَذِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَحَّارِ Parça parça, dağımık, muhtelif, çeşitli rapler mi? Daha makul, daha vicdani, Daha akli selime uygun. Yoksa tek olan, kahhar olan, tek Allah-ı İlah mı? <gülüyor> اَمِ اللّٰهُ الْوَاحِدُ Şimdi burada erbab müteferrik, erbab müteferrika. Yani birçok Rab'den bahsedilebiliyor. Şunu da bu arada arz edeyim. ilgili selefi çevre, mesela Yine bu tahavinin şarihlerinden İbn-i Ebil İz, mesu, meşhur bir şerhtir, çok yaygındır. Selefi meşreb bir zattır kendisi rahmetullahi aleyh. o İbn-i Ebil Aiz tevhid rububiyet problemi insanlarda olmadığını söyler. Bu konuda işte mesela Mü'min'ün suresinde geçen 84 ve 85. ayeti kerimeler. Okuyayım ben size mesela arz edeyim burada. Şimdi ayeti kerimede İslamülillah. Kul ardu fiha in kuntum De onlara yeryüzü ve yeryüzünde bulunanlar kime aittir Eğer biliyorsanız cevap verin Seykuluna ilah derler ki Allah'a aittir Kul fele de onlara öyleyse hiç öğüt almaz mısınız İkinci bir soru 86. ayet Kul men rabbus semavati seb'i ve rabbul kat gökyüzünün Rabbi kimdir Yüce arşın Rabbi kimdir? Seyikulun elillah. Derler ki Allah. Yedikat gökyüzü ve yüce arş Allah'a aittir. Qul efe la tettakun. Öyleyse de onlara. İç Allah'tan korkmaz mısınız? Qul memmiyedihi melekutu kulli şey. Sor onlara. Her şeyin mülkü, melekutu kimin elindedir? Ve huve yüciru ve la yücaru aleyh. O eman verir, korur, kollar. Ama kimse ona eman vermez. Kimsenin emanına ihtiyacı yoktur. İnkuntun <gülüyor> ta'lemun. Biliyorsanız verin cevap. Seyekunun <gülüyor> elillah. Derler ki elbette ki her şeyin mülkü, melekütü Allah'ın elindedir. Kul fe ennâ tusharun. Öyleyse nasıl büyüleniyorsunuz? Nasıl kandırılıyorsunuz? Nasıl aldanıyorsunuz? Şimdi bu 84'ten başlayıp 89'a kadar gelen ayetler dizisi ve benzeri başka ayetler de var. Bu ayetlere baktığınız zaman... Özellikle bu ayeti kerimenin muhatabı olan çevrede insanoğlunun aslında Cenab-ı Allah'ın evren üzerindeki egemenliğini, yaratıcılığını, malikiyetini ve işleri çekip çeviren, takdir ve tedbir eden konumunu insanoğlunun itiraf ettiğini, kabul ettiğini, buna bir itirazının olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla tevhidi rububiyet, bunlar hep Rab'likle alakalı. Malikiyet var burada, özellikle Rab, malik anlamında özellikle burada. Bu malikiyetle alakalı bir şey. Yani rububiyet tevhidinin burada ifadesi. Dolayısıyla bu ve benzer ayetlerden hareketle hiçbir insanın tevhidi rububiyette sorunu yoktur. Bu sadette bütün insanlar aslında muvahhittir. Şirk rububiyette değil, şirk uluhiyette yaşanmıştır nitekim Allah Azze ve Celle de bu ayetlerde de olduğu gibi yani siz malik halik ve müdebbir olanın Allah olduğunu kabul ettiğiniz halde nasıl gidip de kendi yapay ilahlarınızın önünde secde edersiniz rububiyetin Allah'a ait olduğunu itiraf ettiğiniz halde uluhiyeti nasıl olur da yapay küçük tanrılarınıza ve tanrıçalarınıza tahsis edersiniz açarsınız cömertçe dağıtırsınız. Ubudiyeti nasıl onlara arz edersiniz? İnsanın çelişkisi rububiyet ve uluhiyet dengesini kuramamasındadır. Burada yaşamış olduğu bir efendim tezattır. Rububiyetin Allah'a ait olduğunda o konuda onun eşi benzeri denge muarızı rakibi olmadığında insanoğlu hem fikir ama uluhiyet yani mabudiyet ibadete karşısında boyun eğmeye layık olan tek varlık Allah'tır. inancında insanoğlu parçalanıyor. Bir müşrik fenomeni ortaya çıkıyor. Allah'ın uluhiyetini başkalarına dağıtan bir insan tipi. Dolayısıyla şirk uluhiyette vardır. Rububiyette yoktur. Şimdi bu böyle bu ayetler bağlamında ele aldığımızda özellikle Araplarda yani bu ayetin bilinç dereceden muhatapları olan çevrede doğru. Ama bu Bunun üzerinden kalkıp da biz dolayısıyla böyle bir tevhid sınıflaması yapmamız ve tevhidi rububiyyette insanoğlunun problemi yoktur. Problem tevhid uluhiyettedir diye böyle bir genellemeye varmamız, böyle bir prensipleştirme içine girmemiz çok sağlıklı değil. Çünkü biz yeryüzünde yeryüzünde müdebbir olan varlık anlamında da bir şirk anlayışının bulunduğunu biliyoruz. Yunan. Antik Yunan'a bakın mesela. Onlarda da bir çok tanrılı anlayış var ama bu çok tanrılılık sadece uluhiyette tapınmada değil. Aynı zamanda rububiyette de var onların gözünde. Yani işlerini çekip çeviren varlık anlamında yine onlar ne yapıyorlar? O falan işimizi çekip çevirir filanca efendim denizlerin tanrısıdır mesela. Ondan sonra falanca yeraltı tanrısıdır. Ölümün tanrısıdır. Savaş tanrısıdır. Efendim Hera, Zeus'un karısı. O nedir? O da kadınların tanrısıdır. Kadınların doğumda vesaire çektiği sıkıntılar onlara yardım eder. Evlilikte falan işlerini kolaylaştırır. Yani müdebbir anlamında. Çeşitli işlerin tedbirini farklı farklı ilahlara böyle adeta pay ettikleri bir inanç. Böyle mitolojik bir Görüş var böyle bir inanç kültürü var Yunan'da dünyanın değişik bölgelerinde de bu var yani rububiyeti de aynı şekilde şirkle anlayan algılayan topluluklar var mıdır vardır bugün de olabilir yani bütün insanlar şu konuda hem hemfikir değil yaratan tedbir eden ve bütün mülkü elinde bulunduran tek bir varlıktır senin dilinde Allah'tır bizim dilimizde başka bir şeydir. Hayır bu insanların hem fikir olduğu bir inanç değil. Dolayısıyla böyle bir tevhid-i uluhiyet-i rububiyet sınıflaması ve özellikle bu sınıflama üzerinden tevhid-i rububiyyette insanoğlunun problemi yoktur iddiasında bulunmak. Tevhid-i uluhiyette asıl arıza yaşar insan demek çok sağlıklı değil. Kaldı ki Kur'an-ı Kerim'de Erbap şeklinde insanoğlunun rab, farklı Rabler edindiğini de gösteriyor. Her ne kadar buradaki Rab ilah anlamında kullansa bile, yani şu anlamda Rab'la ilah kelimesini de birbirinden çok net biçimde ayıramıyoruz. Kur'an bunları birbirinin yerine kullanar. Bir yerde alihe diye çoğul kullanıyorsa, ilahlar ve böylece bir şirk anlayışına işaret ediyorsa Erbab da diyor mesela Rabler diyerek yine rububiyet üzerinden bir şirk anlayışına, bir zihin parçalanmasına da yine işaret ediyor. Belki şöyle denebilir. Allah'u Alem, yahu Allahumme illa eyyukal kabilinden. Yani insanoğlu vicdanında bunu bilir, hisseder. Hiçbir insan vicdanı, müdebbir, halik ve malik anlamında birden fazla varlığı kabullenmez. Böyle bir iddia yapılabilir mi? Belki bu tartışılabilir. Evet. Buraya bu şekilde nokta koyduktan sonra geliyoruz. Tahaviye. İmam Tahavi, tevhid kelimesi ve kavramı bunu kitabında nasıl ele alıyor? Bir, bir konuda böyle bir yapabilir miyiz? Yani bir inanç içerisinde bir inanca bağlı olanlar rububiyet ve ulubiyet kavramları gündeme geldiğinde rububiyette bir sorun yaşamıyorlar ama ulubiyette şirk veyahut da farklı noktada sorunlar oluyor. Yani bir inanç Yani bir inanç derken en azından Tanrı inancına sahip olanlar yani Tek Tanrı inancına hatta yani bayağı bir kayıt getirmemiz gerekiyor Öyle olursa olabilir Doğru Bunu bizde yaşıyoruz Bunu ehli kitap yaşamış İşte Kur'an-ı Kerim Ali İmran suresi Değil mi? Onların el birbirimizi Allah'ı bırakıp da birbirimize rabler edinmeyeceğimize dair. Edinmeyeceğimiz yönündeki o adil ilkeye gelin çağrısını mesela hatırlayın. Adi sahabeden soruyor: "Ya Resulullah, isyanlar, Yahudiler, Yahudiler, ehli kitap onlar" Birbirlerini yahut rahiplerini, hahamlarını, din adamlarını, rapler edinmiyorlardı ki. Allah Resulü ne diyor? Onlar Allah'ın haram kıldığı şeyleri helal kılmadılar mı? Yahut Allah'ın helal kıldığı şeyleri haram kılmadı mı? Yani Allah'a rağmen bir teşri, Efendim gücü ve otoritesini kendilerinde görmediler mi? Allah'a rağmen, Allah'ın hükümlerine rağmen, adeta onları hiçe sayarak, şu haramdır, şu helaldir, şu yasaktır, şu gereklidir vesaire diye kendilerince din içinde bir din üretmediler mi? El cevap ürettiler. Öyleyse işte bu Rab edinmektir diyor. Bu manada Rab edinme. Ama buna ilah edinmektir demiyor. Ama tevhid-i uluhiyet, rububiyet sınıflamasında bu aslında ilah edinmek olarak geçmesi lazım. Yani ilah ile Rab kelimesi arasındaki bu kavramsal ayrışma çok net değil. Bu ayette bu kavramsal ayrışmanın Net olmadığını hatta burada hiç uymadığını da gösteriyor. Ama dediğin gibi mümin olduğu halde yani sözde Allah'a inandığı halde ama yaşantısında, bilincinde, tavırlarında, hayat görüşünde ve felsefesinde pekala bir insan müşrik gibi davranabiliyor. Bir müşrik refleksi sergileyebiliyor. Bir müvahhid gibi e, orada... Sadece ben bu konuda Allah'a bakarım. Beni sadece Allah'ın sözü ve hükmü bağlar diyemiyor. Allah'a eş ve muadil görebileceği, tutabileceği, ondan korktuğu gibi kendisinden korktuğu bir kısım varlıklar, onu saydığı gibi kendilerini saydığı bir kısım varlıklar, merciler, mevkiler, otoriteler böyle bir anlayışa ya da böyle bir Sünepeliğe, pısırıklığa da insan düşebiliyor. Biz tabii ki bu insanlar fiilen müşriktir vesaire demiyoruz ama işte tevhid dediğimiz şeyin hayata yansıması, tevhid dediğimiz şeyin bir bütün olarak şahsiyete kazınması demek bu demektir. Yoksa tevhidi senin dilinde zikretmen eğer hayatına yansımıyorsa bunun çok da bir manası yok çünkü İleyhi Yas'adul kelimut tayyibu vel amalus salihu yerfa'u. Kelime tayyip, ki birçok alim bunun kelimeyi tevhid olduğunu, tevhid olduğunu söylüyor. Tevhid Allah'a yükselir. Ancak kelimi tayyib Allah'a yükselir. Güzel, hoş, temiz kelime yani Allah'ın birliği'ni ifade eden tevhid Allah'a yükselir ama böyle amalus salihu Onu Allah'a yükselten de senin eylemlerindir. Onu sen dilinle ifade edersin ama asansör gibi onu alıp da Allah'ın katına çıkartacak olan şey de senin tutumla davranışlarındır. Söz kıymeti verir ama özünle altını doldurabilirsen Allah katında bir itibarı bir kıymeti olur. Ve amelus salih yarfau. Onu raf eden, Allah'a kavuşturan, ulaştıran, çıkartan şey de salih amellerdir. Yani tevhide münasip, tevhide uygun baştan aşağı bir hayattır diye de genel olarak anlayabiliriz. İmam Tehavi daha ilk cümle 8. sayfada bu elinizdeki metinlerde 21. sayfada ne diyor? نَقُولُ ف۪ي تَوْح۪يدِ اللّٰهِ diyor. Biz Allah'ı tevhid hususunda deriz diye 2 nokta üst üste Baştan sona kitabın Risale'nin muhtevasını bu cümleye bağlıyor. Biz Allah'ın tevfikıyla, Allah'ın bizi muvaffak kılacağı ümidiyle, bu ümidi kuşanarak ve yakinen iman edici olduğumuz halde Allah'ın tevhidine dair şu ilkelerin altını çizeriz diye başlıyor. Burada tevhid ne anlamda arkadaşlar? Burada tevhid bir bütün olarak müminin inancı anlamında. Zaten akaid ilminin ilk dönemdeki adı nedir? İlm-ü tevhid ve sıfattır. Tevhid ve sıfatlar ilmidir. O dönemde akaid ilmi çerçevesinde ele alınan en esaslı mesele Allah'ın işte tevhidi ve esma ve sıfatına dair sahih inanç meselesiydi. Dolayısıyla tevhid dendiğinde literatürde bir bütün olarak akaid ilmi anlaşılabilir. Akaid ilminin bütün muhtevası tevhid olabilir. Evet bu birinci cümlede geçen karşılığı bu. Bir bütün olarak Allah inancımız demektir. Daha sonra mesela Sayfa 14'te Femen ra ma ilma 14. sayfa değildir sizlerde daha ilerilerdir. 27. sayfa mı? Ben bunu da göremedim. Daha ileride olması lazım. Neyse ben bu arada 49. sayfada başka birini söyleyeyim size hazır bulmuşken. Mesela 49. sayfada şu bağlamda tevhid kelimesini kullanıyor. Ve zalika min akdi'l-iman ve usuli'l-ma'rifa ve'l-i'tiraf bi Yine kaderle alakalı Allah'ın bizim yapıp ettiğimiz, yapacağımız ve edeceğimiz her şeyi ezelde bildiği, takdir ettiği hususuyla alakalı olarak cümlelerini peş peşe dizdiği bir yerde en son şu cümleyi kullanıyor. Ve de Ve zəlike, bu anlattıklarım min akdil iman, iman akidelerindendir, iman esaslarındandır. Ve usulil marife, marifetullahın temel prensiplerindendir. Vəl-i'tirafi bitevhidilləh, Allah'ın tevhidinin ikrar ve itirafıdır. Ve rububiyeti Allah'ın rububiyyətinin, Rabliğinin ikrar ve itirafındandır. Yani bu anlattıkların tevhidin bir parçasıdır diyor. Burada da tevhidi yine bir bütün olarak sahih Allah inancı manasında kullanıyor ve kader inancının da bunun bir parçası olduğunu söylüyor. Tıpkı İbni Abbas radıyallahu anh'ın kader inancı tevhiddendir demesi gibi. Kader inancı tevhidin gereğidir, bir parçasıdır. Aksi takdirde ikileme olur diyorlar. Aksi takdirde Allah'ın bilgisini sınırlamış olursunuz yahut iradesini sınırlayıp sınır ötesini insana yahut başka varlıklara vermiş olursunuz. Bu bir rekabet, bu bir paylaşım demektir. Şirk zaten budur. Tevhid bunun böyle olmamadığıdır. Yani Allah'ın her şeyi bildiği, her şeyi irade ettiği ve her şeyi takdir ettiği ve her şeyi yarattığıdır. Yaratmada, takdirde, ilimde, iradede de bilgisidir. Allah ve insan, Allah ve öteki şeklinde bir parçalanmış zihin yapısına sahip olmamak anlamında İbn-i Abbas radıyallahu anh ne diyor? Kader inancı tevhid inancındandır. Yani onun gereğidir ve onun bir parçasıdır. Evet İmam Tahavi de onu teyit eden böyle bir cümle kullanmış oluyor. Yine bu dediğim 14. sayfa bendeki Nusya'ya göre dediğim yerde de Hacebehu maramuhu <gülüyor> an khalisit tevhid ve safil ma'life dediğine kaderle alakalı. Kaderi yine burada tevhidle ilişkilendiriyor ve her kim diyor, Allah'ın kendisini bilgilendirmediği bir konuda ben ikna olmadım, ben, ben onu da eni konu bilmek istiyorum, görmem lazım adeta. Görmeden inanmam şeklindeki bir takıntı. O halis tevhide aykırıdır. Kişiyi halis tevhidden uzaklaştırır. Yani halis inançtan, imandan uzaklaştırır anlamında. İmanın bir manası daha önceki derslerde konuşmuştuk. Güvenmek ve güven vermek demektir. Biz bazı şeyleri gaybı bilmiyoruz ama inanıyoruz. Bu ne demektir? Allah'ım ben sana güveniyorum demektir. Biz ve mâ teşeûne illâ eyyeşe allâh. Siz dileyemezsiniz Allah dilemedikçe. Allah dilerse siz dileyebilirsiniz. Hani Allah dilemezse yaprak kıpırdamaz. Aynı şekilde Allah dilemezse biz buraya gelemezdik. Allah dilemezse ben şu cümlelerimi burada sarf edemem. Allah dilemezse sizler beni duyamazsınız. Allah dilemezse hatta biz bir dilek bile tutamayız. Her şey Allah'a bağlı. Hocam o zaman sen de yaptın bu işi. Efendim tam Cebriye'nin dediği gibi insanoğlu rüzgarın karşısındaki yaprak gibi. Rüzgar oradan esiyor, bu tarafa uçuyor, oradan esiyor, bu tarafa uçuyor. O zaman insanın iradesi nerede? Mükellefiyet, sorumluluk diyoruz iradesiz olur mu? E Allah kimini mükafatlandıracak, kimini cezalandıracak neye karşılık? Kendi iradesiyle yaptığı işlere karşılık mı mükafatlandıracak? O zaman kendi kendini mükafatlandıracak demektir. Kendi iradesiyle insanoğlunun yaptığı şeye karşılık mı cezalandıracak? O zaman kendi kendini cezalandırmış olacak. İrade olmadı mı bütün bunların anlamı kaybolur. Hayır. Cenab-ı Allah dilemedikçe biz dilemeyiz. Dileyemeyiz. Mümkün değil. Ontolojik olarak böyle bir şey mümkün değil. Ama Cenab-ı Allah biz, bizim kendi dilemesiyle bizim dilememiz arasında böyle ne yapıyor? Bir denge kuruyor. Yani biz iyi bir şey yapma yönünde efendim bir temayül içine girdiğimizde bizde iyiliği yapma yönünde bir irade irade ediyor ve onu yaratıyor. Yani bu şu demektir. Evet Allah dilemezse biz dilemeyiz, dileyemeyiz. Allah dilemezse biz iyilik yahut kötülük yapamayız. Doğru ama Allah bizim iyilik yapmamızı diler. İşte Allah'a burada güvenmemiz lazım. Allah bizim iyilik yapmamıza ses çıkarmaz. İyilik yapmamızı teşvik eder. Tevfik diyoruz buna. Biz Allah'a burada güveniyoruz. O iradesiyle bizi iyilik yapmak istediğimizde blokaj altına almaz. Bizi iradesiyle durduk yere, sebepsiz yere de kötülüğe itmez. Yani Allah'ın iradesine, irademizin bağlı olması demek, bizim ilerimiz, iyilikten mahrum kalmamız ve kötülüğe bir şekilde ister istemez itilmemiz demek değildir. İşte burada Allah'a güveniyoruz. Çünkü Allah diyor ki ben değil insanlara, alemlere değil zulmetmek zulmü dilemem bile. Allah alemlere en ufak bir haksızlığı dilemez. Dolayısıyla Allah bizim için bir şey dilediyse... O bizim için hayırlıdır. Allah'a olan güvencimizden bunu söylüyoruz. Eğer biz bir kötülük işledik. Demek ki kötülüğü irade ettik. Ha Demek ki Allah bizim kötülük irade etmemizi irade etti. Allah'a olan güvencimiz burada devreye giriyor. Demek ki burada bizde bir yamuk vardı. İçimizde gizli gizli okşaya okşaya büyüttüğümüz bazı marazlar vardı. Bu marazlar zamanla gün yüzüne çıktı Ve Allah da bu istikamette iradesini kullandı. Bizde de artık o kötülüğü işleme iradesi karara dönüştü ve eyleme dönüştü. Anlaşıldı mı? Biz böyle inanıyoruz. Bizde bir kötülük dilediğinde bu kötülüğün arkasında demek bizde o kötülüğe karşı bir yatkınlık vardı. Biz o kötülüğe aday olduk ki Allah kötülüğü bizde diledi, takdir etti. Yine ezel-i ilminin neticesinde oldu diyebilir miyiz hocam? ezel ilminin neticesinde. Ezeli ilminin neticesinde hatta ezeli iradesinin neticesinde. Yani bizim irademizden sonra değil. Bizim irademiz Allah'ın iradesinden sonra. Allah bunu ezelde aynı zamanda biliyordu ve bildiği doğrultuda da bunu ezelde böylece dilemişti. Bizim irademizse dünyaya geldiğimizde bu şekilde tecelli etti. Diyeceksiniz ki burada problem mi görüyorsunuz? Şimdi... Bunu daha önce burada konuştuk mu bilmiyorum ama çok konuştuğumuz bir mesele bu. Değişik örnekler de veriliyor. Bizim insan olarak gerçi konumuz kadra kader değildi ama yine buraya girdik. Daha sonra gelecektik bu ama fakat sıcağı sıcağına madem girdik buraya olur ya bu mecliste bu kadar şeyi duyduktan sonra bu soru üzerinden gidip bir daha gelmeyecek olan kimseler vardır. Buraya temas edelim. Şimdi... Cenab-ı Allah'ın ezelde bir şeyi bilmiş olmasını genelde biz irademize bir önceden konulmuş bir kota gibi algılıyoruz. Anlaşıldı mı? Allah'ın bilgisinin bir dayatma olduğunu düşünüyoruz. Hayır Allah'ın bilgisi vasfen bir bilgidir, hükmen bir bilgi değildir. Bunu fıkırekber söyler, İmam-ı Azam'ın Risale'leri söyler. Allah ezelde bilir. Allah'ın ezeldeki insanın kendi iradesiyle yaptığı işlere dair söylüyorum. Bak umuru ızdırariye değil. Yani boyumuz efendim etnik özelliklerimiz, coğrafi, kültürel, iklimsel ve biyolojik, fizyolojik özelliklerimizden bahsetmiyorum. Bizim bizatihi tercihli işlerimizden, seçimimize dayalı olan iyilik, kötülük karşısında, haram, helal karşısında, iman, küfür karşısındaki işlerimiz, Tavrımız, eylemlerimizden bahsediyorum. Bu eylemlerimize dair Allah'ın ezeli bilgisi nakleden bir bilgidir. Dayatan, hükmeden bir bilgi değil. Yani Allah'ın ezelde benim fizyolojik özelliklerini bilmesi bir takdirdir, bir hükümdür. Hakan böyle olacak demektir. Ama benim mesela buraya gelmem. Öğle namazını kılmış olmam, ikindiyi kılacak olmamla alakalı bilgisi Hakan öğle namazını kılacak yönünde bir bilgidir. Anlaşıldı mı? Hakan öğle namazını kılsın yönünde bir bilgi değil. Böyle bir bilgi olmadığı için de ben bu namazı kıldığımda e Allah zaten kılmamı takdir ettiği için kıldım. Dolayısıyla başka çarem yoktu zaten. Yahut biri herhangi bir günah işlediğinde filanca bu günahı işlesin şeklinde bir bilgi değil. Hükmeden bir bilgi değil, vasfeden, aktaran bir bilgi. Yani o filan şahıs falan saatte o günahı işleyecek. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla o kimse de bu günahı işlediğinde e ne yapayım elinde bir şey gelmez. Zaten Allah benim ezelde böyle bilmiş, böyle takdir etmiş. Takdir ne? Takdir bu ilmin plana dökülmesi. Takdir bu ilmin levhi mahfuza bir şekilde yazılması aynı zamanda. Bunun irade edilmesi ne peki? İrade edilmesi de yine ezelde. Allah'ın iradesi de yine ezelde. Nedir? Saati geldiğinde ilgili işin meydana geleceğine dair Allah'ın ezelde adeta muvaffakat etmesi. Yani tamam bu kul namaz kılma yönünde eğilim gösterdi. Ben bunun namaz kılmasını daha ezelde irade ediyorum. Yani namaz kılmasını onaylıyorum. Muvafakat gösteriyorum demektir. Filank buna tevfik diyoruz. Filankul'da günah işleme yönünde aynı saatte temayül gösterdi. Ben de bu kimsenin günah işlemesi yönünde irademi kullanıyorum. Muvafakat gösteriyorum. Bunun adı da hizlan. Yani onu kendi iradesiyle baş başa bırakıyorum. Senle günahın baş başa kalın. Ne efendim muradın varsa yap gör şeklinde Böyle bir bilgidir bu. Bu bilgi yoksa hükmeden dayatan o onu yapsın, bu şunu yapsın, o kötülük yapsın, bu iyilik yapsın diye emreden yahut hükmeden bir bilgi değil. Böyle olmadığında da ne olmuş oluyor? Ha mesele biraz daha anlaşılıyor. Şimdi bizim burada anlamakta güçlük çektiğimiz şey şu. Biz kendimiz yaratılmış olduğumuz için, bütün meziyetlerimiz hep sınırlanmış ve kısıtlanmış olduğu için, hep yokluktan zamanla kazanılarak elde edilmiş, Hep edimler, edinimler olduğu için biz bir türlü böyle ezel boyutunu kavrayamıyoruz. Normaldir de. Kavrayamayız da işte burada Allah'a güveniyoruz. Şeyin dediği bu. Diyor ki, Femen رَعْمَ عِلْمَ مَا حُضِرَ عَنْهُ عِلْمُهُ İlminin kısıtlanmış olduğu alana dair bilgiyi arzulayan adam. وَلَمْ يَقْنَعْ بِالْتَسْلِيمِ فَهْمُهُ İdraki ve anlayışı, Allah'a teslimiyete kani olmayan, kanaat getiremeyen adam. İşte hacebehu maramuhu, onun bu arzusu, bu derdi, bu takıntısı onu perdeler, engeller. Anhalis <gülüyor> tevhid, halis saf arı duru tevhitten onu engeller, uzaklaştırır. Saf, halis, arı duru tevhid nedir? Ben Allah'a güveniyorum kardeşim. Allah ezelde benim Ne yapacağımı biliyordu, irade ediyordu, takdir ediyordu ve günü geldiğinde onun iradesi teallük ediyor, benim irademle birleşiyor ve o iş gerçekleşiyor ve yaratıyor onu. Ben Allah'a güveniyorum ki Allah bana zulmetmez. Bitti. Bu, inanç bu işte, burası gayb. Biz bilmiyoruz. Biz sadece Allah alemlere zulmetmeyi murad etmez dediği için o sözüne imanen diyoruz ki, Allah bana haksızlık yapmaz. Dolayısıyla ben bir günah işlediysem bu günahı ben ezelde Allah hükmetti. Hakan şu günahı işlesin dedi diye emru ferman buyurduğu için yazgımdan dolayı işlemiş değilim. O yazgı var ama o yazgının öncesinde yahut o Allah'ın ilminde Allah'ın iradesini bu yönde kullanmasının Takdirinin bu şekilde tecelli etmesinin arkasında ne var? Bende bulunan bir problem var. Henüz iradeye dönüşmemiş. Bir temayül bu. Şeytan mesela Adem'e secde etmedi. Yani şeytanın bütün suçu ki şeytanın kulluktan kovuluşu orada. Şeytanın Allah'ın kapısından kovuluşu, recim ismini alması, mel'un, natürut olması hepsi Adem'e secde hadisesinde olur biter. Ondan önce şeytanın en ufak bir efendim yamuğu yoktur ne yani şimdi şeytan en ufak küçük bir hata yaptı bir defa bir sürçtü bitti kıyamete kadar bedbaht oldu kapıdan kovuldu gitti öyle mi düşünüyorsunuz şeytanın içinde bir mikrop vardı zaten bir insanın içinde bir varlığın içinde böyle bir mikrop olmasa kalkıp da Allah'a böyle bir cevap verebilir mi ben ona secde etmem ben ondan daha üstünüm diyebilir mi Allah'ın karşısına adeta dikilebilir mi Dikiliyorsa demek ki bu iblis denen o varlığın içinde kendisini böyle bir tepkiye itecek. O maraz, o virüs böyle ne olmuş? Beslene beslene beslene, küçükten büyüye büyüye büyüye büyüye en nihaya Adem'e secde emrinden olmuştur. Nüksetmiştir, dışarı vurmuştur. Bu iblis örneği de bunun neyidir? Aslında bir şahididir. Evet biz Allah'a güveniyoruz. Ama biz o süreci bilemeyiz. Yani önce Allah mı efendim bizde hiçbir temayül olmadığı halde bizde hiçbir temayül olmadığı halde Allah sıfırdan yekten bizde kötülük iradesini yarattı ve kötülük yapmamızı takdir etti. Bu gaybı bilemeyiz. Ama dünyada biz bunu tecrübe ediyoruz. Belki o gaybı orayı göremediğimiz için İç yüzüne vakıf olamadığımız için orayı bilmiyoruz ama dünyada biz bunu tecrübe ediyoruz. Kaderi, kazayı biraz da nasıl ele alalım arkadaşlar? Kendi hayatımızdan ele alalım. Bugüne kadar yaşadığımız tecrübelerden. Ve hepiniz kendinize sorun. İşlemiş olduğumuz kötülükler buyurun. Siz söyleyin işlemiş olduğumuz kötülükleri rastgele mi işledik? Ayıplarımız, kusurlarımız, problemlerimiz hepsi bir an içinde hiç biz düşünmedik, planlamadık. Bir şekilde şartlar bizi oraya itti ve biz o kötülüğü işledik, o yamuğu yaptık. Böyle diyebiliyor musunuz? Elinizi vicdanınıza koyun. İşlediğimiz kötülüklerde hep ne vardır? Küçükten, tohumdan, çiçeğe, ağaca, hatta ormana böyle büyüyen içeride ne vardır? Bir temayül vardır, bir meyil vardır. Allah'ın iradesinin taalluku diyelim teknik olarak ona. Allah'ın iradesi ezeli. Allah onu irade öyle olacağını Allah irade etti. Ama iradesinin bizim işimize, işimizle, bizim irademizle birleşmesi, taalluku, alakası. Bizim irademiz, hayır. Bizim irademizin öncesinde Allah'ın iradesi var. وَمَا تَشَاُونَ illa Allah. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ama bizim irademizin öncesinde ne var? Bizim irademizin öncesinde iradeye irade kıvamına gelmiş artık bir hem var mesela. Bir istek, bir arzu var. O arzu öncesinde şöyle bir aklından geçirmek var. Onun öncesinde acaba var mesela. Bu süreci ben bir makalemde yazdım. İrade ve kader ve irade üzerine mi? İrade ve kader üzerine diye. Onu okumanızı tavsiye ederim. Nasıl bir insan günaha işliyor burada irade nasıl şekilleniyor ve bu süreçte Allah'ın iradesi nereye denk düşüyor onu böyle insan olarak kendi izlenimlerimize ve tecrübelerimize ve ilgili hadislere ayetlere böyle paralel biçimde anlamaya çalıştığım bir makale var oradan da okuyabilirsiniz. Nefis ben, sen, nefis biz. Şimdi Allah'ın bu temayülün olabilmesi için bizde böyle bir yaratılışın olması lazım. Çamurumuzda ne var? İyiliğe de kötülüğe de ilgi var. Yaratılış itibariyle insan insanoğluna da bir irade verildi ya, bir kudret verildi, bir hayat verildi, bilgi verildi, görme, duyma, etme. Bütün bu donanımımız hem iyiliğe karşı bizi ilgili kılıyor ve iyiliğin üstesinden gelebilecek, Kabiliyette, yetenekte kılıyor bizi. Aynı zamanda kötülüğe karşı da bizi ilgili ve aynı zamanda istidatlı kılıyor. Evet, yani bizim bu donanımımızla alakalı bir şey. nefiste bütün bu donanımın özü, bu donanımın sahibi olan özbenliğimiz. Nefis dediğimiz özbenliğimiz, insan olarak kendimiz. Ancak Allah'tan gelen ilhamla, hidayetle, nurla biz ne yapıyoruz? İyilik yönündeki ilgimizi, iyilik yönündeki azmimizi... Temayülümüzü güçlendiriyoruz ve o istikamete Efendim intikal edebiliyoruz. O istikamete insiyak edebiliyoruz. Allah'tan yardım istemezsek, dua etmezsek, Allah'ın hidayeti refakat etmezse de biz şeytanın istikamı. Çünkü şeytan bir taraftan dürtüleriyle ne yapıyor? Bizi devamlı tahrik ediyor. Bizi devamlı o kötülüğe doğru çağırıyor. Devamlı bizi gıdıklıyor. O yüzden Allah'a dua ediyoruz. Allah da bir taraftan melek de vermiş. Şeytanın vesvesesi varsa meleklerin de şeyi var. İnsanın kalbine bazı efendim insan vicdanını, kalbini iyilik istikametinde titreten, harekete geçiren insana bazı temasları var. Manevi, ruhani bir takım temasları var. Hadislerde onlar da geçiyor. Dediniz ki allah Teala der ki kulum şu gün şu saati kötülük yapacak. Yapabilir Yapacak. Yapacak. Kesin. Şimdi bak Allah şunu biliyor. Allah sadece bizim o işi yapacağımızı bilmiyor. O işin öncesi var. Biz o işi yapmadan önce o işe dair kafamızda bir niyet var. O niyet gitgide güçleniyor. Ondan sonra şartlarını hazırlamaya başlıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Karar alıyoruz ve o işi yapıyoruz. Allah bütün bu süreci biliyor. Ve biz o işi bütün bu süreç, baştan sonuna kadar bütün bu süreç içinde yapıyoruz ve bitiriyoruz. Yani onların hepsini zaten zeminini biz hazırlıyoruz. Ve o için... Hazırlıyoruz ediyoruz. Ama biz burada Allah'ın iradesini görmüyoruz. İmanın bir parçası da bu işte. Allah'ın iradesini görmüyoruz, yaratmasını görmüyoruz. İşte gayba iman bu. Biz diyoruz ki ben bunu istedim. Allah da istedi mi? Gördüğüm bir şey değil. Allah'ın kendisini görmüyorum ki iradesini göreyim. Diyorum ki Allah'ın kendisi varsa burada onun da iradesi vardır. Her şeyde var. Yoksa arabalar zaten kendileri o hızı yaptıkları için, o Efendim koşullarda, o şeritte, o yolda bulundukları için, bütün bunlar o araba şoförlerin tercihiyle olmuştur. Ya bunu takvim örneğiyle çok veriyorlar da, anla, anlatıyorlar da, ben o bu misalleri şunun için vermiyorum. Allah burada sadece haber veren değil. Anlaşıldı mı? Allah aynı zamanda irade de eden, bizden farkı bu. Yani meteorolojik uzmanları ne yapıyor? İşte günler öncesinden ne yapıyor? Bildiriyor. Şimdi bir hafta sonra diyor ki İstanbul'da kar yağacak. Şimdi meteoroloji uzmanları dedi diye mi kar yağıyor? Hocam kar yağacak mecbur başka çare yok. Niye? Meteoroloji öyle dedi. Şimdi bu bir yakla yani yaklaştırıyor meseleyi manzarayı zihnimize. Ha ya doğru buradan anlaşılabilir demek ki böyle bir şey var. Ama velahul meferul a'la. Bu misal tabii ki Allah'ın takdirini, ezeli ilmini, iradesini falan tam olarak yansıtacak gibi değildir. Çünkü burada Allah'ın iradesi de var. Yani ilgili iş Allah'tan onay almasa olmaz o da var. İradesi de onay alması demektir. Allah'tan onay da alıyor. Yani sen o iyiliği yapma yönünde temayül oluşuyor ya Allah onu onaylıyor. O temayül güçleniyor artık bir azme dönüşüyor. Allah onu güçlüyor şey onaylıyor. Bütün bu onaylamalarla birlikte o işte meydana geliyor. Yani hem haber veriyor hem de iradesiyle onu onaylıyor. Ama kesinlikle bizim irademize rağmen kalkıp da Böyle olsun demiyor. Olacak diyor, haber veriyor ama bu sadece haber vermekle sınırlı değil. Çünkü sadece haber olmaz. Aynı zamanda Allah ne yapıyor? İradesiyle de bunu onaylıyor. Ve hatta günü vakti geldiğinde bir de yaratıyor da bunu. Yaratmasa da olmaz. Bu neyle alakalı biliyor musunuz? Allah'tan başka müessir yoktur. Allah'tan başka mucit yoktur. Yani olmak ve oldurmak Allah'tan bağımsız gerçekleşmeyeceği için bu ontolojik olarak böyledir. Başka türlü olamaz diye bu böyledir. Yok. Ezeli bu. Ruhlardan da önce bu. Ezelde. Ruhlardan da önce. Çünkü ruhları da Allah ezeli ilminde takdir etti. Ruhlar da takdir edilmiştir, bilinmiştir, takdir edilmiştir, yazılmıştır. Bunlardan da önce. Bir soru vardı. Hocam, e, peki bu bahsettiğiniz şeyler duayla değişebilir mi? Mesela hani, e, kötü bir şey olacak, belli zeminler de geldi. Hani gidiyoruz o yola doğru ama dua ediyoruz ki olmasın. İşte yani, dua, sıla, sadaka, dua bunlar kaderi çevirir mi çevirmez mi rivayetler var. O konuya daha sonra gireriz. O kader işte muallak kader mi? E, mübrenme vesaire değişik formüller geliştirilmiş. Bu rivayetlerle bir bütün içinde anlamak için Ya <gülüyor> muhallahu meayshabut bi kelimesiyle de bağlantılandırmış. Bu konulara sonra gireriz. Onlar birer formül, izah tarzı. Bu bereket olabilir, ömrün uzaması ya da şeyin değişmesi. Nasıl? Ben şunu bir tamamlayayım diyordum ama neyse. Saat 5 geçiyor. Yani bu kader konusuna çok fazla girdik. Devam ettik. Ben e, konuşacağım konuyu tam konuşamadım. Şimdi evet tevhidle alakalı bu izahattan sonra e, tahavinin akidesinde bu kitapta e, tevhidle ilgili ifadelerine baktığımız zaman tevhidi olarak görüyor? Bir bütün Allah inancı olarak görüyor. Tevhid itikadı sahih tahavinin dilinde. Böyle düşünebiliriz. Yoksa özel sadece Allah'ın birlenmesi anlamında dar anlamıyla kullanmadığını ifade edebiliriz. Evet, e, devamında ben burada tabi tevhidle ilgili ayetler, hadisler bunu detayına girmiyorum. Biz burada tahavi akidesi üzerinden tevhidi işlediğimiz için e, bunları zaten çok duyuyorsunuz. Bunların dersleri, seminerleri yapılıyor. Bu konuda yazılar, kitaplar okuyorsunuz. Bu konuda yeterli bilgi birikim var da biz daha çok Özellikle tahavih üzerinden ve biraz daha kelami o kavramsal çerçeve içinde bunu ele almaya çalışıyoruz. Yoksa sağ olsun davetçilerimiz, efendim vaizlerimiz, hareket adamlarımız da dahil olmak üzere tevhid konusunda güzel şeyler anlatıyor. Tevhid bilinci vesaire epey bir bilgi birikim sahibi olduğumuzu düşünüyorum da işin o kelami çerçevesinden biraz fakiriz. Oraya ben girmek istiyorum ve Evet dediğimiz gibi tevhid e, tahavinin dilinde bir bütün Allah inancı olduğundan dolayı söze Allah'ın tevhidi hususunda deriz ki diyerek başlıyor ve ardından maddeler halinde tevhidin bize açılımını veriyor. Aslında tevhidin açılımını verirken burada Allah'ın sıfatları bahsine geçiyor. Maturidi e, bildiğimiz manada tipik bir kelamcı olmadığı için o kelami Ee, çevredeki yaygın kavramları kullanarak, tasnifleri, kısımlandırmaları e, kullanarak Allah'ın sıfatlarını anlatmıyor. Bu bakımdan burada Allah'ın sıfatları ya zatidir, ya fiilidir, işte sübutidir, yahut selbidir, yahut haberi sıfatlardır vesaire diye yaygın olan kelami çevrede, özellikle eşarilerde yaygın olan o sıfatlar taksimine girmiyor. Meseleyi o çerçevede ele almıyor da ne yapıyor? Tek tek efendim, ayetlerden ve hadislerden, oradaki ifadelerden kendi formülasyonlarıyla Allah'ın sıfatlarına dair bize cümle cümle bilgi veriyor. اِنَّ اللّٰهَ وَاحِدٌ لَا شَر۪يكَ Allah tektir, ortağı yoktur. İşte vahdaniyet sıfatıdır bu mesela. Bizim vahdaniyet diyebildiğimiz. وَلَا şey مِثْلُهُ e Onun dengi yoktur. مُحَالَفَةُ havadis diyebildiğimiz sıfat. Ama bunu o şekilde formüle etmiyor. Çünkü erken dönemde yaşamış. Ve meşrep ve meslek olarak da kelamcı değil. Aslen fakih ve muaddis birisidir. وَلَا, وَلَا شَيْءٍ يُعْجِزُ Onu çaresiz, aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Bunlar Allah'ın Efendim sıfatları. Yani Allah'a dair bizim birincimizi oluşturan cümleler, prensipler. وَلَا اِلَهَ غَيْرُ Ondan başka ilah yoktur. O başlangıcı olmayacak biçimde kadimdir. ya yani Kadim eski anlamında da kullanılıyor ya. Eski. Biz görmedik bilmedik ama vaktiyle onun da olmadığı zamanları bilenler varmış. Yani onun da bir başlangıcı varmış değil. Allah'ın bir başlangıcı yok iken sonradan ortaya çıkması diye bir durum söz konusu değil. Daimun bilentihain. Daim kelimesi. Ebedi kelimesi zaman zaman çok uzun ömürlü nesiller de geçse de değişse değişmeyen şeyler için kullanılır. Ama nihayetinde onunla bir sonu vardır. Mecazen ona da kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Bu anlamda olmadığını ifade için bilen tihain diyor. Yani sonu olmaksızın daimdir. Başlangıcı olmaksızın kadimdir. Bu kadim ismine yine Se selefi çevrenin itirazı var. Kadim ismini kullanmasın mesela Rahmetli İbni Bas itiraz yöneltiyor. Bunu kullanıyor. Selefiler eskiden beri tartışıyorlar. Kadim ismi yoktur, daim ismi. Allah'ın isimleri tevkifidir. Yani naslarda belirtilenler ancak kullanılır. Bunları kullanmak doğru değildir falan şeklinde. Ama yersiz bir eleştiridir bu. Kaldı ki kadim isminin biz zaman zaman hadislerde geçtiğini de biliyoruz. Esma 99, Allah'ın 99 ismine dair gelen rivayetlerde çeşitli isimler var orada. Onların içinde... Mesela Ebu Davud'da geçen birinde kadim geçiyor. Keza daim geçiyor. Keza e, hakimin müstedirekinde geçen sultanihil kadim, onun kadim gücü sultanı, kadim efendim e, saltanatı veya gücü otoritesi anlamında kullanılıyor. E, sıfatına kullanılıyorsa kendisine de kullanılabilir. Kaldı ki esma Hüsna içinde de geçiyor. Evet e, her Esma-ül Hüsna teklifinde değil. Bizim bildiğimiz o meşhur Tirmizi'de geçen Esma-ül Hüsna başka. Çünkü bunlar sonradan oluşturulmuş olabilir yönünde ihtimaller de yok değil. La yefna ve la yebid. Ala külli hal bir problem yok yani. Özellikle Bakillani'nin bu konuda Allah'ın esması konusunda söylediklerini göz önünde bulundurursak. İmam Bakillani diyor ki Allah'ın şanına halel getirmedikten sonra bir noksanlık bir eksiklik efendim vehmi ne sebep olmadıktan sonra her türlü ismi kullanabiliriz diyor. Kaldı ki burada isim olarak da değil sıfat olarak kullanılıyor. Kadîmun diye Allah'ın ismi olarak değil de Allah'ı inna Allah'a cümlesinin haberi olarak sıfat olarak kullanıyor. La yefnâ ve la yebit onun sonu yoktur. Fena bulmaz son bulmaz. Ve la yekun illâme yürid ancak onun irade ettiği olur. La tebliğuhul evham. Evham yani hayal ve his ona ulaşamaz. Ve la tudrikuhul efham. Akıl, zihin onu, eni, konu kuşatamaz. Yani insan olarak bir şeyi ya aklımızla, muhakememizle, düşünce fonksiyonlarımızla biz idrak ederiz. Efendim Yahut bir şeyi görmeyiz, etmeyiz ama az çok sezinleriz. Az çok evham üzerinden, hayal üzerinden, az çok ona dair zihnimizde bir şeyler bulmaya edinmeye çalışırız. Hayal, meyal falan deriz ya. İşte ne düşünce ve fikir yoluyla, kafa patlatmak suretiyle ne de e, vehim, hayal, his, sezgi yoluyla Allah'ı idrak etmek mümkün değildir. Ancak biz Allah'ı ayetlerde, peygamberinin sözlerinde kendini nasıl açımladıysa, esmasıyla, sıfatlarıyla kendisini bize nasıl anlattıysa, o sembollerden hareketle, onların her birisi birer işaret taşıdır, o işaret taşlarından hareketle iddialı olmamak, Ve mutlak ve kuşatıcı bilgi sevdasında olmamak kaydı şartıyla bir Allah tasavvuru, bilinci, efendim, inancı bu şekilde geliştiririz. Allah'ın öz ve öz zatını da asla idrak edemeyiz. Tefekkeru fi halqillah ve la tefekkeru fi zâtillah. Allah'ın yarattıklarını tefekkür edin ama zatını sakın düşünmeye kalkmayın. Çünkü o tefekkürün de tevehhümün de buğutlarının ötesindedir. Herhangi bir buğda, boyuta, sınıra, hududa, çerçeveye asla sığmaz. Ve la yushbihul Yaratılmışlara benzemez. Hayyun la yamut. Diridir, ölmez. Kayyumul la yanam. Kayyumdur. Azevvel arz ettim. La yanam asla uyumaz, uyuklamaz. Bir an kainatın tedbir ve tedbiri ve tedviri kontrolünden çıkmaz. Halikun bil haca, razikun bil mukna ihtiyacı olmadığı halde yaratandır. Yahut herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan, araç, enstrüman o şekilde yaratandır. Külfetsiz, masrafsız, efendim, zorlanmadan, meşakkatsiz rızıklandırandır. <gülüyor> Korkmaksızın, efendim, korkup şerrinden kurtulayım falan gibi bir düşünce ve plan çerçevesinde değil. Allah, dilediği için, hikmetinden dolayı, öldüren, ölümü takdir eden ve yaratandır. <gülüyor> Yine zorlanmadan, kullarını dilediği gün diriltendir. Mâzela bi sıfati kadîmen Allah'ın kendisi kadim, başlangıçsız, yani ezeli olduğu gibi onun bütün vasıf ve sıfatları da aynı şekilde ezelidir. Sonradan kazanılmış, edinilmiş şeyler değildir. Lem yazde bi kavlihim şey'en lem yekun kablahum min Daha önce insanları, mahlukatı yaratmadan önce efendim kendinde bulunmayan yahut bulunup da eksik olan bir şey onları yarattı diye artmış, güçlenmiş, kemale ermiş haşa değildir. وَكَمَا كَانَ بِصِفَاتِهِ اَزَلِيًّا كَذَٓا لَا يَزَالُ عَلَيْهَا اَبَدِيًّا Sıfatlarıyla Allah ezeli olduğu gibi yine sıfatlarıyla bir bütün olarak Allah ebedidir de. Bunlar bizim Allah inancımızın böyle temel taşları arkadaşlar. Allah hakkında bir müminin işte zihin sınırları bunlar. Yani zihnimizi Allah inancı Allah tasavvurunda etrafını çitlerle ördüğümüz efendim alan hep alanın taşlarını döşeyen cümleler bunlar kelimeler yine devam ediyor 10. sayfada buldunuz değil mi yerini diye devam ediyor Allah Halik ismini insanları mahlukatı yarattıktan sonra hak etmiş değildir biz insanlar bir şey yapmadan ispat etmeden kimse bize sen talebe okutmadan ha kimse sana hoca demez Hoca sen göster hünerini bakalım. Kaç taleben var? Ben hocayım diyorum hangi camide diyorlar mesela. Genelde en zorlandığımız şey o yüzden hoca demekte de biz şey yapıyoruz, sıkıntı yaşıyoruz. Lahu ma'naru ve la bihtiyati'l beriyeti istafada isme'l Beriyeyi yarattı diye Bari ismini hak etmiş değildir. Yani Allah ispatlayarak sahip olduğu meziyetlere sahip olmuş değildir ispatladı ve birisi tarafından kendine verildi değil. Biz imtihana giriyoruz, efendim, e, ispatlıyoruz. Tez hazırlıyorsun, bilmem ne yapıyorsun, hüderini ortaya koyuyorsun. Gerek ilgili merciler sana bir diploma veriyor, bonserimiz veriyor. Gerekse halk sana o konuda bir taltif, efendim, itiraf, itibar gösteriyor. Hayır, Cenab-ı Allah böyle değildir. لَهُمَعْنَ الرُّبُوبِيَّ وَلَا مَرْبُوبُ Onda Rab'lik manası vardır ama ve la merbub. Yani Rab'liğinin muhatabı olan yani Allah tedbir edendir, yaratandır, malik olandır ama henüz ortada daha mülk yok. Ortada tedbir edilen bir şey yok. O, o zaman da zaman demek de yanlış ya. O işte bak kullana konuşamıyoruz da yani. Zaman öncesini ifade ederken o zamanda diyoruz. Çünkü kategorik olarak zihnimiz zaman, mekan ve benzer efendim algı kodlarından bağımsız yaratılmadı. Bu bakımdan Allah'ı tanıtmak, Allah hakkında konuşmak zordur. Bunun için biz bir şeyi anlamaya çalışırken de aslında yine dönüp dolaşıp o kendi handikaplarımızın içinde debeleniyoruz. وَكَمَا أَنَّهُ مُحْيِ الْمَوْتَ مَعْدَمَا اَحْيَا O ölüleri dirilttikten sonra kazanmış değildir ölüleri dirilten ismini ve sıfatını ihtihakh bu ismi O onları diriltmeden önce de bu ismi hak etmişti. Bu minvalde devam ediyor. Halik ismini de mahlukatı yaratmadan önce zaten hak etmişti diye aynı az evvel anlattığım şeyler istikametinde. Peki neye dayanarak bunları bütün bunların şimdi bize referansını veriyor? Diyor ki "Zalika biyen ve ale kulli Çünkü o her şeye kadirdir. Her şeye kadir olduğu için Ezelde herhangi bir şeyi yaratmış olması gerekmiyor yaratıcı olması için. Çünkü yaratıcılık kudreti onda var. Buradan İbn-i Humam ve benzerleri işte tekvin sıfatından kastın kudret olduğunu söylüyorlar. O yüzden İmam-ı Azam'da tekvin sıfatı efendim e, o da kadimdir maturilerin dediği gibi. Ve bunun e, referansı olarak da bu cümlenin bu yukarıdan beri sıraladığım cümlelerin gösterilmesi doğru değildir diyor İbn-i ki, takdire şayan. Ve kullu şeyin ileyhi fakir. Her şey ona muhtaçtır. Ve kullu emrin aleyhi yesir. Her şey ona kolaydır. Şöyle de olur. Ve kullu emrin ileyhi yesiru. Burada ibarede herhalde bir farklılık var. Her şey Allah'a kolaydır. En son her şey Allah'a varır gibi sanki yesiru ileyhi diye sanki öyle bir nüshada var mı bilmiyorum ama. Normalde ve kullu emrin aleyhi yesirdir. Her şey ona kolaydır. Şeklinde. Ama ileyhi yesirru fiil olarak gelirse her şey en nihaya ona varır ama yürür. Pek uymuyor yani. Ve yahtacu ila şeyin. Yesiru ifadesi orada kullanılmaz. Olur, yesirun yesirun temvin ne var? Ale, ama bazı nüstalarda sanki farklı. Ya da burada mı öyle farklı? Ben burada öyle mi geçiyor? Nasıl geçiyor? İli işte o ila yanlış. Ala olması lazım. Yesir ona var kolaydır. La şey o hiçbir şeye muhtaç değildir. Leysa kemithlihi şey. Ve en son buraya kadar anlattıkların aslında özeti nedir arkadaşlar? Biz hep burada Allah'ı nasıl tanıyoruz? Kendimize bakıyoruz. Bende bu var. Yani bende mesela hayat var ama benim hayatım bir şeylere bağlı. Bende bir takım donanımlar var hep bir şeylere bağlı, bir koşullara dayalı. Biz kendimize bakıyoruz ve ne yapıyoruz? Allah benim gibi olmadığına göre, benden aşkın ve yüce olduğuna göre demek Allah böyle değil diyoruz. İşte o prensibe dikkat çekiyor. Diyor ki <gülüyor> Onun gibi hiçbir şey yoktur. Ona denk hiçbir şey yoktur. O hakkıyla işiten ve görendir. Şimdi bütün buraya kadar kayıt sıfatların gerekçesi bu ayettir demek istiyor. Allah, Allah'a denk bir şey olmadığı için Biz kendimizden hareketle, ben böyle isem, bende böyle bir acziyet, bir çaresizlik varsa bu Allah'ta yoktur diyoruz. Bu inanca buradan biz efendim geçiyoruz, varıyoruz. Allah'ın sıfatlarının bir kısmını burada anlattı. Ve halakal halka bi'ilmi orası yine kaderle alakalı olduğu için sonraki derslere bırakıyorum. İlerleyen yerlerde şu hususa dikkat çekiyor. 13. sayfada وَمَنْ وَصَفَ اللّٰهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ Her kim Allah'ı beşerde bulunan bir husus, bir vasıf, bir nitelikle nitelerse fakat şefer, o şafir olmuştur. Allah'ın sıfatları konusunda işte bilmemiz gereken bu. Öz prensip şudur. Allah kemal sıfatlarla muttasıftır, noksan sıfatlardan münezzehtir. Yani her türlü üstünlük niteliği Allah'ta vardır. Küçüklük, düşüklük, eksiklik, alçaklık efendim. Eksiklik anlamına gelecek bütün niteliklerden de Allah aşkındır, münezzehtir. İşte insanlara has, insanlara özgü nitelikler, bunlardan biriyle Allah'ı vasıflayan adam, Allah'ın bir sıfatını bu şekilde yorumlayan adam kafir olur diyor. Bu da Allah'ın sıfatları ile alakalı tasavvurumuzun yine bir sınırını bize burada çiziyor. Buyur. Yok, anda bir problem yok. Allah'ın dostu kelimesi, bizim dostluğumuz gibi düşünmezsek problem yok. Tıpkı Allah'ın hayatı derken nasıl bizim hayatımız gibi düşünmüyorsak, Allah'ın dostu derken de bizim gibi düşünmüyoruz. Bizdeki dost nedir? İşte benim dostum. Peki Allah'ın halifesi midir? İnsan Allah'ın halifesidir sözü tartışmada bir söz. Merhum Abdurrahman Hasan Habennekel Meydani'nin güzel bir kitabı var. İnsanoğlu Allah'ın halifesi falan değildir diyor. O Bakara suresinde geçen halife kelimesinin meleklere ben bir halife yaratacağım. O halife ardıl demek. Halef demek. Yani cinlerden sonra yeryüzünün ardıl nesli anlamında, cinlerin halefi anlamında kullanıldığı yönünde rivayetler, bilgiler var. Bu insanoğlunun halifesi şeklindeki ifade biraz daha tasavvufi anlayışa, anlatıma uygun düşüyor ama çok da böyle Eee naslarda karşılığı olan net ifadesini naslarda bulabileceğimiz bir şey değil. Yani ictihadi de bir şey. Aksini düşünmek mümkün. En azından öyle diyeyim. Ondan sonra Allah'ın yine sıfatlarıyla alakalı iki cümle daha var. Onu da naklediyorum ve geçiyorum. Diyor ki: "Fe inne rabbana cell ve alâ mevsufun sıfatil vahdaniyyah. Allah vahdaniyyet sıfatlarıyla mevsuftur." Vahdaniyet niteliklerine sahiptir. Yani eşsiz benzer niteliklere sahiptir. Eşsiz ve, ben, eşsiz ve benzersiz, denksiz bir varlıkta ancak olabilecek yücelikte niteliklere sahiptir. Men'utin, men'utun bin'util fardaniye. Yine fardaniyet sıfatlarıyla vasıflanmıştır. Vahdaniyet, fardaniyet aynı anlamda. Leyse fî ma'nâhu ahadun minel beriyye. Allah'a denk, Allah'a benzer yaratılmışlardan hiçbir şey yoktur. Şurası çok önemli. Devamında geliyor: Teala ani'l hududi vel gayat. Allah hat ve sınırlardan, gayat son nokta vesaire böyle şeylerden münezzehtir. Yani Allah'ı böyle bir cisim gibi haşa düşünmeyelim. Çapı, eni, boyu, derinliği, hududu, sınırları, en son vardığı ötesine geçemediği bir nokta falan gibi Allah hakkında düşünürken bu kavramları hep bir kenara koyalım. Bu kavramlardan bağımsız bir sözlükle Allah üzerine konuşalım. Vel erkan, parçalar, rükünler, vel e'da, azâ, uzuv, organ, vel edevat, araç, alet, böyle takım taklavat vesaire Allah'ı anlatırken, Allah'ın sıfatlarını konuşurken böyle şeylerle Allah'ı temsil eden, bir ifade eden, bu şekilde Allah'ı betimleyen bir anlatımdan uzak duralım. Bütün bunlar çünkü insana has, insanoğluna has, yaratılmışlığın gereği olan, yaratılmışlığın biraz da çaresizliğinin eseri olan, handikapı olan durumlardır. la تَحْوِيهِ الْجِحَاتُ السِّدْ Altı yön onu kuşatmaz. Allah yukarıdadır denmez. Anlaşıldı mı? Şimdi insanlar Allah yukarıdadır diyor. Buna Allah yukarıdadır derken, mekansal anlamda yukarıdadır diyorsa bu problem. Ama aşkın anlamda, yani Allah Şu bizim yaratılmışlar evlerinin ötesindedir anlamında diyorsa yani makamsal anlamda yukarıdalık var. Uluv-u anlamında mekani değil de makami olarak düşünürsek bu doğru. El açmamız bundandır. Gökyüzüne bakmamız bundandır. Ha, hatta bu sadette bir insan elini işaret etse Allah var diye bu şekilde semaya doğru mekansal değil makamsal olarak düşünse bunda bir problem olmaz. Ama Allah işte göklerde bir yerde, göklerin üstünde orada efendim kendine has bir makamı var, mevkiyi var. Ha, o mitolojilerde olduğu gibi işte o Yunan tanrıları Olimpus Dağı'nda her birisi konuşlanmış. İnsanlar ona yücelik atfederken hep fiziki şeylerle ölçerek atfediyorlar. Olimpus Dağı neymiş işte orada en yüksek, en görkemli bir dağ olduğu için ha Allah'ı oraya yakıştırıyorlar. Olsa olsa onun tepesindedir falan gibi. Bunlar hep böyle çocukça, mitolojik bir tanrı inancıdır. Kur'an bize çok daha nezih ve çok daha aşkın bir Allah inancı ve tasavvuru veriyor ve Allah'ın asla bir cihette, bir yönde olamayacağını, hatta bu manada yukarıda bile denemeyeceğini söylüyor. Yukarıda ifadesini ancak ve ancak yani yaratılmışlar evreninin ötesinde, onun yücesinde anlamını, yücelik anlamında ancak kullanılabilir. Selef'in dilinde geçen de böyledir. Allah fissema Allah fevkal arş. Hatta ayetlere yansıyanları da hep biz böyle anlıyoruz. Bunlar meçansal değildir. Bunlar rutbidir, makamsaldır, yücelik anlamındadır. Yoksa yerleşme, bir yüce makama oturma, orayı kendine meçan edinme anlamında değildir ki. Açıkça tahavide, selef devamı olarak bunu söylüyor kaldı ki. Şurada mesela açıkça söylüyorum. Muhitun kulli şeyin Allah her şeyi kuşatmıştır bilgisiyle ve ve her şeyin üstündedir. Mesela üstündelik burada bu anlamda. Her şeyi kuşattı, her şeyin üstünde. Eğer üstündeyse mekansal olarak düşünürsen o zaman problem çıkıyor. Her şeyin üstünde nasıl oluyor? Yani şu anda içinde bulunmuş olduğumuz nesneler dünyası Sema var üstümüzde, bunun üstünde, dolaylı olarak onun üstünde, onun üstünde, hepsinin üstünde, işte arşın üstünde olduğu için bunların üstünde vesaire diye belki düşünerek bir tevil yapılabilir. Ama arşın üstü dediğimiz şey de mekan mıdır? Arşın üstü dediğimiz şey de fizik bir alem midir? Yok. Arşın zaten fizik dünyasının sonu olduğunu biz biliyoruz. Yine arşın üstündeki ifade, arşın üstündedir ifadesi bile ki selefin ifadesinde bunlar var, bunları inkar etmiyoruz. Bu bile... Yine bildiğimiz manada bir mekansal Efendim üstündelik değildir. Biz bunu makamsal bir üstündelik, fevkindelik diye anlıyoruz. Evet, Allah'ın sıfatlarına dair benim şeyde tahavi akidesinde görebildiğim bunlar. Bunun dışında ağırlıklı olarak kader konuları var. Kur'an mahluk mu değil mi konuları var. Ondan sonra da peygamberlikle alakalı meseleler var. Semaiyyat dediğimiz ahirete taallük eden meseleler var. İmamet meseleleri var. Sahabe ile ilgili meseleler var. Kıyamet alametleri var. Böyle bitiyor ama Allah'ın sıfatları diye özelde ele alacağımız konuları başlıkları budur. Tahaviri Allah'ın sıfatlarına dair bize verilen çerçeve bu. dediğim gibi sonraki dönemlerde keramda yerleşmiş olan kavramlar, taksimler onlar burada yok. Onlar için ayrıca keram kitaplarına bakarsınız. Sorular mı diyordunuz? varsa alabiliriz. Göklere bakıyordu. Yereme mi bakacak? Nereye bakacak yani? Vahy ona yerden gelmiyor. Evet, Cibril göklerden geliyor. Üst üstünlük, üstünlüğün simgesidir. Yani yukarı, yukarısı. Yani bu yukarı kelimesi üst üstünlük kelimesi bak üstünlük derken de karşımıza çıkıyor bunlar böyle müşterek lafızlardır bu mekansal da olabilir makamsal da olabilir aşkınlık anlamına da gelebilir bizatihi şu kitap şu masanın üstündedir de olduğu gibi fiziki bir üstünlük üstündelik de olabilir biz işte fiziki olmadığını çünkü fizik dünyanın sınırlarının zaten arşta bittiğini biliyoruz arşın üstündedir demek bile aslında fizik dünyanın ötesindedir demektir En azından yani fizik dünyanın sınırlarında değil demektir. İbni Hazım hakkında bilgi, biraz birazdan bilgi verirmeniz mümkün müdür. İbni Hazım, zahiri mezhebinin müntisiplerinden, zahiri mezhebinin müdevvini, Şafilerde İmam Beyhakî neyse, yahut Hanefilerde İmam Muhammed neyse, zahiri mezhebinde de İbni Hazım odur. Zahiri mezhebi nedir? Zahiri mezhebi dört mezheb dışında bir mezheptir. E, kıyası reddeden bir mezheptir. E, kendine göre bir usul anlayışı vardır. İçtihat konusunda işte kıyası reddettiği için daha dar e, bir alana kendine hapsetmiştir. Ama e, rivayetler üzerinden daha çok istiddal, delalet tariğiyle birçok şeyi çıkartırlar. İbn-i Hazmın da E, gerek hadis gerek asar konusunda birikimi geniştir. Muhallası e, bunun şahididir zaten. Muhalla isimli o ansiklopedik eseri. Fıkıh, hadis fıkıh diyebileceğimiz bir eserdir. E, itikadi anlamda bu selefiler için öncü isimlerdendir. İbni i de bu manada çok beslendiği, yararlandığı bir isimdir İbni i Hazım. Çok şaz görüşleri vardır. Biraz kişilik olarak. Efendim meşrep olarak sert, keskin birisidir. Böyle şaz görüşlerinde ihtiyatlı olmak lazım. Yani İbni Hazım hocaların kendisinden faydalanabileceği bir adam. Altyapısı olan birisi için İbni Hazım faydalanılacak bir insandır. Meziyetleri vardır, iyi bir mütalası vardır. Ee, akli ilimlere dair ittilağı da vardır. Mantığa dair, kelama dair. Felsefeye dair çok ciddi eleştirileri de vardır ayrıca. Ama akli ilimlerden de beslenmiştir, faydalanmıştır. Ama dediğim gibi çok yönlü bir entelektüel kişiliği de vardır. Hocaların işte altyapısı olan İbni Hazm'ı başkalarıyla karşılaştırıp dengeleyebilecek olanlar için İbni Hazm bir kaynak sayılabilir ama e, yolundan gidilecek önder bir şahsiyet olarak efendim özellikle avama tavsiye edemeyiz. Muhammed Gazali Nebebi Sünnet isimli eserinde müzik peçe gibi meselelerdeki Nasr-ı İbni Hazmı referans ederek iptal ettiğini söylüyor. Doğru müzik konusundaki fetvası meşhurdur. Dört mezzebin e, uzağında e, böyle enstrümanlara bakarak değil de bir bütün olarak müziği orada e, tecviz ediyor ama sufilerde de bu kanaat vardır. Enstrümanlar üzerinden değil de Daha çok müziğin insandaki etkisi, içi içeriğindeki ifadeler üzerinden değerlendirirler. Nasıl? Sıfatları evet orada selefilerden ayrı, fark, farklı yani. Ama seleflerin beslendiği çok e, yönü de var. Hocam selamlar. Rab ve ilah kelimesini anlattınız. Bazı tefsirlerde tanrı kelimesi kullanıyorlar. Tanrı kelimesini kullanmak sakıncalı mıdır? Türkler tanrı... Derlermiş. Ama biz artık İslamlaştık. İslamlaşma döneminden sonra da Türkler tengri dediler. Bu ifadeyi kullandılar ama artık bu dilimizden e, ayrıldı bu kelime. Tekrar onu davet etmenin bir manası yok. Ama bir insan Tanrı dediğinde yeter ki kafasındaki Allah bilinci sahih olsun. Bir problem olmaz. Ama bu Tanrı özellikle Türkiye'deki son Cumhuriyet dönemiyle birlikte o eski Türk kültürünün ihyası, İslamlığa alternatif olarak bunun İkamesi yönündeki türkoloji çalışmaları, türkçülük çalışmaları, güneş dil teorisi falan, Kemal Atatürk'ün e, o yapmış olduğu devrimler, ardından kurduğu kurumlar, bilim adamlarına verdiği görevler, hatta yönlendirmeler vesaire o Türk ulusçu anlayışın e, biraz etki alanına girme e, sadedinde de e, Müslümanların genelde mesafeli durduğu bir kavramdır. Biz Allah diyoruz Kur'an'da geçtiği şekliyle. Daha sahih daha doğrudur hele böyle bir konjektürde Peki, az evvel arz ettiğim konjektürde. Tanrı'da. Yani Tanrı diyorsa bir adama aslında irdelemeye değer o Tanrı diyor onun arkasında bir şeyler olabilir. Neden Tanrı diyor aslında irdelendiğinde belki de bir kardeşimize sahih Allah inancını bilincini anlatma fırsata doğmuş olabilir sorabiliriz. Allah hiçbir şeye ihtiyaç duymayacağına göre bizi bizi yaratmayı neden murad etti? İşte bu insan işte şey bunu kazıyor. Diyor ki Halikun bila hace. Allah yaratır dese orada sözü bitirse, diyecek ki ha yaratır. Ha, demek ki onlardan daha sonra faydalanacak. İnsan böyle düşünür çünkü kendileriyle mukayese eder devamlı. Bize akaid kelam ilmi, İslam akaidi kendimizle mukayese edip kendimizden tenzih etmemiz Tesbih etmemiz yönünde telkın veriyor. Ama e, İslam akaidi e, dışında insanoğlundaki genel eğilim nedir? Kendisine benzetip kendisi gibi düşünme yönündedir. Sıradanlaştırma ve indirgeme yönündedir. İşte bu indirgemeci anlayışta ne der? Yarattı. Dur bakalım bu işin sonunda ne var? Ne çıkarı var acaba? Gibi. Hayır Allah Azze ve Celle bir çıkardan dolayı yaratmış değil. Kaldı ki insanoğlu bile zaman zaman çıkarsız işler yapabiliyor mu? Yapabiliyor. Hayatımızda mutlaka küçük de olsa bize Allah'taki o saflığı, duruluğu, o kemali yansıtacak kareler mutlaka vardır. Biz o kareleri esas alalım. Hayır Allah herhangi bir şeye muhtaç olduğu için yaratmış değildir. Biz buna hikmet diyoruz. Allah hikmetinden bu alemi yaratmıştır. Özeti bu. Eğer göstermek istediği meziyetleri var denilirse bu bir acizlik ifadesi değil midir? Şimdi Cenab-ı Allah'ın sadece göstermek istediği meciziyet değil, aynı zamanda Cenab-ı Allah insanoğluna irade verdi, birilerinin kendisini inkar etmesini de bir şekilde onun zeminini hazırladı. Yani acizlik olmuş olsa Cenab-ı Allah kimseye irade vermez, kimse de küfrü dileyemezdi ve herkes Allah'a iman ederdi. İnsanoğlunu yaratmasına da gerek yok. Melekler bunu çok güzel yapıyordu. Demek ki Allah bunu acziyetinden yapmadı. Aciz olmuş olsaydı küfür imkanı insanlara vermezdi. Demek ki bu nedir? Bu çok aşkın bir hikmettir. Bunun arkasında büyük sırlar, meziyetler vardır deyip böyle geçmeliyiz. Allah'a inancımızın yani güvencimizin gereği bu diye soruluyor diyor. Kısa cevabı bunun bu. Şimdi bunlara bakalım. Onlar ikinci aşamada geldi. Maturidi, temeli, maturidi kelamcı temeli yoktur dediniz. Ancak eşeriye göre nakille birlikte aklı da ön planda tutuyor izah eder misiniz? Maturidi kelamcının temeli yoktur derken bunu kastettim ben. Sadece bu meselede. Yani maturidiler genelde İmam-ı Azam'dan nakledilen bu ifadelere istinaden derler ki tekvin sıfatı da kadimdir. İbni Humam yine bir Hanefi fakih olarak der ki burada kasıtları tekvin sıfatının kendisinin kadim olduğu değil. Tekvin sıfatının Öncesi olan kudretin kıdemidir. Onu daha sonra gelen ve zelike liyenne vallâ kulli şeyin kadir ifadesinden anlıyoruz diyor İbn-i Benim kastım buydu yoksa maturidi kelamı temelsizdir anlamında değil. Eşari'ye göre nakille birlikte aklı ön planda tutuyor izah eder misiniz? Maturidi eşari karşılaştırması için şu an burada vakit çok dar. Diğer sorular da var ona özel arkadaş sorabilirse ya da biz daha sonra ileride konuşabiliriz. Kader konusunda Peygamber Efendimiz'in sorudaki sormayın diye bir hadisi var mıdır? Allah razı olsun. Kader konusunu kurcalamayın, kader konusunda tartışmayın, kader konusunu eni konu konuşmayın şeklinde hadisleri var. Böyle bir tavır selef'te de var. Böyle bir tavır bugün de aslında olması lazım. Hatta biz bunu Tahavide de göreceğiz. Yani insan oğlundan esirgenmiş ilim, insanoğluna verilmemiş, insanoğlunun adeta perdelendiği ilim diye bundan bahsedecek o sırlardan ve onun ardına düşme diyecek. E, bu doğrudur. Biz de burada sadece insanlar yani kader şüphesinden bir inançsızlığa bir küfre tuğyana düşmesin diye zaruret miktarı kadar anlatmaya çalışıyoruz. Çok da fazla üzerinde durmak aslında doğru da değil. Esma-i Hüsna'da Allah'ın isimlerini insanlara koy koymak için de sıkıntılı olarak bulduğumuz isimler hangileridir? Bunları kullanırken nasıl kullanacağız? Yani Allah'ın ismi olduğu halde e, mesela Rahman. Ben duyuyorum böyle Rahman falan. Abdurrahman'ı kısaltmışlar. Abd ekini atmışlar. Rahman demişler. Bu doğru değil. Evet Araplar Rahman'ı başkaları içinde kullanmışlar ama daha sonradan bu artık Allah'ın ismi olmuş. Ha şu doğru. Allah'ın isimlerinin başında mutlaka bir el vardır. Er-Rahman. El takısı vardır. Ahd içindir. Yani o Rahman. Ee, ama Türkçe'de kimse onu öyle bilmez. Rahman dendiğinde bu yine Allah'ın sıfatıyla karışabilir. O yüzden doğru değil. Rauf mesela. Rayif, Rauf. Kur'an'da bu ikisi Rahman ve e, Rauf peygamberimiz için kullanılıyor ama bunların e, bizim için kullanılması. Çocuklarımıza isim olarak verilmesi zor. Abdurrauf denebilir. Ama Rauf yahut Türkçeleşmiş haliyle rayıf değil. Tamam. Aziz çok Nasıl? Aziz, aziz, çok aziz çok oluyor mesela. Aziz diyoruz. Aziz yine azizun aleykum gerçi peygamberimiz için yine aziz diyor. Aziz Azizül Vücut falan kullanılıyor. Sıfat olarak ama yine de Abdülaziz bunun en doğrusu. budur Allah'ın takdir edil, etmiş olduğu ölüm vakti dua ile ertelenebilir mi? Hayır. Ee, Allah bir şeyi takdir ettiyse onu ertelemek mümkün değil. لِكِلِّ اَجَلِمْ مُسَمَّنْ فَاِذَا جَاَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْرِمُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَأْخِرُونَ Ecelleri geldiğinde ne bir an ilerine bir an geri asla alınmaz diyen ayetlerde hayır. Bu ecel geldiyse bu, bu Değişmez ama kaderde o kaderi muallak mübrem formülasyonu dediğim gibi o kader bahsinde onu göreceğiz. Bu kardeşimiz o dersleri devam etsin o zaman. Hocam geçen derste bağlantılı olarak tağutu reddetmek imanın gereğidir. İmanın esaslarından nereye oturtmalıyız? Yani tevhidin içeriğinde vardır tağutu reddetmek. Tağut başta şeytan ve bütün şeytani dürtüler ve şeytani dürtülerle efendim... Şeytani dürtülerden güç alan, onları kullanarak insan üzerinde Allah'ı perdeleyecek otorite kuran, Allah'la insan arasına giren her türlü odak tağuttur, merci tağuttur. Ee, bu, فَمَنْ يَكْفُرُ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ Ön şartıdır yani. Her kim tağutu reddeder Allah'a iman ederse. Tağutu reddetmeyen adam Allah'a iman edemez zaten. Şirk olur. Hem tağut hem o. Hem sezar hem... Allah inancı yani. Sezar'ın hakkını Sezar'a, İsa'nın hakkını yahut Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya gibi bir anlayış. Böyle bir anlayış İslam'da yoktur. Bütün hak Allah'ındır. Herkes Allah'ın hakkı gölgesinde, o gölgeye sığacak ölçülerde cirmince bir hak sahibidir. Babanın, atanın, dedenin, paşanın, emil'in sultanın, hocanın, şeyhin, velinin, alimin, sana iyilik yabanın herkesin hakkı. Hakkullah çerçevesi içinde kaderince ve çapınca o gölgenin dışına taşmamak kaydıyla şartı kaydı şartı ile vardır. Allah'ın hakkını gölgeleyecek kadar, Allah'ın hakkına alternatif oluşturacak kadar olursa işte tagut bu tuyanda zaten aşmak, taşmak manası da vardır ki bu olmadığımız zaten iman sayı olmaz. İmanın ön şartıdır bu. O yüzden imanın esası olarak konuşmadık biz bunu. Esas dediğimiz imanın imanı oluşturan parçalar. Şart ise haricinde, öncesinde hazırlık olarak yapılması gereken şeyler. Ayette de bunu görüyoruz. Tağut'u küfreden ve Allah'a iman eden. Allah'a iman eden ve tağut'u küfreden değil. Allah'a imandan önce tağut'un reddi gerekiyor. Bunun bir zamanla olması gerekmiyor. Allah'a la ilahe illallah diye iman ettiğinizde la ilahe diyerek tağut'u reddediyorsunuz. İllallah'la da Allah'a iman etmiş oluyorsunuz. Melek ismi konur mu? Melek ismi de konmaz. Bana uygun değil çünkü... Hadislerde teskiye kokan isimler yasaklanmıştır. teskiye yani insanı böyle temize çıkaran. Berre ismi mesela. Muttaki, iyi anlamında. Burada bir tezkiye kokusu vardır. Melek de günahsızdır. Dolayısıyla melek, zaten melek imgesini de kullanırız ya. Melek gibi adam falan deriz. Bunun isim olması da hoş değildir. E, tavsiye etmem, ben haramdır demiyorum tabii ki. Allah Resulü'nün gösterdiği adaba riayeten hoş değildir diyorum və əkhiru da'vana elhamdülilləri rabbil alemin.